Kara sevdamıdır nedir gören sanır divane edir gayri hepsi bahane edir sultanım özledim seni kara sevdamıdır nedir gören sanır divane edir gayri hepsi bahane edir Sultanım özledim seni Neye baksam sen gördüm Dilim dönmez çünkü ördüm Vuslat bana bayram dün Sultanım özledim seni Neye baksam sen gördüm Dilim dönmez çünkü ördüm Kustat bana bayram düğün Sultanım özledim seni Bilmem ki bu hayret midir Kesret içi midir Bu aşk mıdır hasret midir Sultanım özledim seni Bilmem ki bu Kesvet içre vahdet midir, bu aşk mıdır hasret midir, sultanım özledim seni. Neye baksam sen gördüm, dilim dönmez çünkü ördüm, bana bayramdır, sultanım özledim seni. Ne baksam sen gördüm, dilim dönmez çünkü ördüm, usat bana bayram dün, sultanım özledim seni.